Adı Hind olan bu kız 19 yaşındaydı ve çok güzeldi. Kısa bir süre önce de iki üvey ağabeyinin kuzeni olan Mahzum'un diğer kolundan Ebu Seleme ile evlenmişti. Bu evlilik kabilenin iki kolunu birbirine bağladığı için tüm kabileyi memnun etmişti. Fakat Ebu Seleme'nin Müslüman olduğunu duyduklarında bu memnunluk üzüntü ve kızgınlığa dönüştü. Bu kızgınlık Hind'in veya her zamanki lakabı olan Ümmü Seleme'nin kocasını bırakmak yerine onunla birlikte en samimi Müslümanlardan biri olduğunu duyunca iki katına çıktı. Ebu Seleme'nin babası öldüğünde annesi Berre Kureyş'in amir kolundan bir adamla evlendi ve ondan Ebu Sabra adında bir oğlu oldu. Amir'in şefi olan Süheyl kısa bir süre önce kızı Ümmü Gülsüm'ü Ebu Sabra ile evlendirmişti. Berre kardeşi Ervan'ın aksine henüz İslam'a girmemişti fakat Ebu Sabra hem üvey kardeşi Ebu Selem'e hem de üvey annesi babasının ikinci karısı Meymune sayesinde yeni dine ilgi duymaya başlamıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten şu kız kardeşler gerçek müminlerdir derken Meymune ve Abbas, Hamza ve Cafer'in hanımları olan üç kız kardeşini kastediyordu. Meymune'nin Ebu Sabra'nın babasıyla evlenmesi, Amir kabilesine güçlü bir iman örneği gösterdi. Süheyl, diğer kızı Sehle'yi Şemsi lider Utbe'nin oğlu Ebu Huzeyfe ile evlendirmişti. Amir kabilesi güç yönünden ilerlemede biraz geç kalmıştı. Bu nedenle bu evlilik onlar için ve diğer kabile için avantajlıydı. Evlendikten kısa bir süre sonra bu çift İslam'a girdi. Onları Ebu Sabra ve Ümmü Gülsüm ikilisi izledi. Yani Süheyl... İki kızını ve dikkatle seçilmiş iki damadı yeni dine kaybetmişti. Aynı şekilde üç kardeşi Hatip, Salih ve Sekran'ı ve Sekran'ın karısı kuzenleri Sevde'yi de kaybetmişti. Fakat Süheyle göre en kötü olanı en büyük oğlu Abdullah'ın da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en hızlı takipçilerinden biri olmasıydı. Abdullah babasının da bir gün hidayet erip kendilerine katılacağını ümit ediyordu. Hz. Peygamber de aynı ümidi taşıyordu çünkü Süheyl diğer liderler içinde en merhametli ve en akıllısıydı. Uzun süreden beri de sık sık manevi dinlenme ve tefekkür için inzivaya çekilirdi. Fakat buna rağmen o yeni dine düşman oldu. Çok şiddetli olmasa da düşmanlığını korudu. Çocuklarının kendisine itaat etmemesi de bu düşmanlığı besleyen bir unsur oldu. Abdülşems için de Ebu Huzeyfe anne baba otoritesine karşı çıkan tek lider oğlu değildi. Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisini ateşten kurtardığını gören Halit, ilk zamanlar İslam'a girdiğini ailesinden gizlemişti. Fakat babası bunu duyduğunda eski dine döndüğünü itiraf etmesini istedi. Bunun üzerine Halit, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dininden vazgeçmektense ölürüm daha iyi dedi. Babası bu sözleri duyunca onu acımasızca dövdü ve yiyecek ve içecek vermeksizin bir odaya kapattı. Fakat üç gün sonra Halid kaçmayı başardı. Babası daha fazla ileri gitmedi fakat onu evlatlıktan reddetti. Utbe, oğlu Ebu Huzeyfe'ye karşı Halid'in babasından daha sabırlı ve dikkatli davranıyordu. Babasına bağlı olan Ebu Huzeyfe de babasının bir gün putperestliğin yanlış olduğunu göreceğini ümit ediyordu. Abdüşemsin Ümeyye boyuna gelince Osman'ın radıyallahu anh Müslüman oluşundan ve Rukiye ile evlenişinden daha büyük kayıplar vardı. Müttefikleri Beni Esed İbni Huzeymen'in büyük bir çoğunluğu yeni dine girmişti. İçlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenleri ve lider olan Cahş ailesinin de bulunduğu 14 kişi Müslüman olmuştu. Bu değerli müttefiklerin yanı sıra Ümeyye'lerin şefi Ebu Süfyan, Abdullah'ın küçük kardeşi Abdullah İbni Cahş'la evlendirdiği kızı Ümmü Habibe'yi de yeni dine kaptırmıştı. Adi kabilesinin ileri gelen ailelerinden birinde ise Hak bağının diğer bağları nasıl kırdığı son nesilde gözleniyordu. Nufeyl'in iki ayrı karısından Hatab'ın annesi Üvey oğlu Amr ile evlenmiş ve ondan Zeyd adında bir oğlu olmuştu. Bu nedenle Zeyd ve Hattab anne tarafından kardeş oluyorlardı. Zeyd, Varaka gibi Kureyş'in putperest geleneklerinin yanlış olduğunu görebilen ender insanlardan biriydi. Sadece putlara tapmamakla kalmaz, onlar için kesilen kurbanların etinden de yemezdi. O, İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ına inandığını söyler ve Kureyşlileri topluluk içinde azarlamaktan çekinmezdi. Diğer taraftan Hattab, Kureyş geleneklerine sıkı sıkıya bağlıydı ve Zeyd'in kendi taptıkları Tanrı ve Tanrıçalara hakaret etmesine çok kızıyordu. Bu yüzden Zeyd'i Mekke dışındaki tepelerde yaşamaya zorladı. Daha da ileri giderek Zeyd'in Kabe'ye yaklaşmasını önleyecek genç bir ordu kurdu. Bunun üzerine toplumdan sürülen Zeyd, Hicaz'ı terk ederek Irak'ın kuzeyindeki Musul'a gitti. Oradan da Güneybatı'daki Suriye'ye gitti. Gittiği yerlerde rastladığı rahip ve Yahudi bilginlerine İbrahim Aleyhisselam'ın diniyle ilgili sorular soruyordu. Sonunda ona terk ettiği ülkede ortaya çıkmak üzere olan ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tekrardan vaz edecek olan bir peygamberin geleceğinden bahseden bir rahibe rastladı. Bunun üzerine Zeyt geri dönmeye karar verdi. Fakat Suriye'nin güney sınırındaki Lahım bölgesinden geçerken saldırıya uğradı ve öldürüldü. Varaka onun ölümünü duyunca çok üzüldü ve bir ağıt yazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu övdü ve onun kıyamet gününde büyük bir halkın değerini kendinde taşıyarak diriltileceğini söyledi. Zeyd'in ölümünden sonra yıllar geçmişti. Hattab da ölmüştü ve oğlu Ömer, kardeşi Fatıma ile evlenen Zeyd'in oğlu Said ile iyi anlaşıyordu. Fakat... İslam'ın gelişiyle aralarındaki bu dostluk kesildi. Çünkü Said İslam'a ilk girenlerden biriydi ve karısı Fatıma da ona uyarak Müslüman olmuştu. Fakat annesi Ebu Cehil'in kız kardeşi olan Ömer yeni dine karşı çıkanlardan biriydi. Said ve Fatıma Ömer'in çok hiddetli olduğunu bildikleri için İslam'a girdiklerini ona söylememeyi tercih ettiler. Ömer'in İslam'a kaybettiği birileri daha vardı. Karısı Zeynep, Cuma kabilesinden mazunun oğlu Osman'ın kardeşiydi. Osman eskiden beri züht haliyle yaşar ve vahiy gelmeden önce bile tek Tanrı'ya inanırdı. O ve iki erkek kardeşi yeni dine ilk girenler arasındaydı. Onların ve Zeynep'in İslam'a giren üç yeğenleri vardı. Bu dönemde Zeynep'in Müslüman olup olmadığı hakkında hiçbir kayıt yoktur. Çünkü onun bu konudaki eğilimlerini gizli tutacak yeterli nedeni vardı. Ağabeyi Osman gerçi Ömer kadar hiddetli değildi ama uzlaşmaz bir yapıya sahipti. Zeynep ve erkek kardeşleri kabilelerinin şefi ve İslam'ın en azılı düşmanlarından olan Ümeyye bin Halef'in kuzenleri oluyorlardı. Bir gün kurumuş bir kemiği alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun diyen Zeynep'in kardeşi Übey idi. Daha sonra alaylı bir gülümsemeyle kemiği eller arasında ezmiş ve tozlarını Hazreti Peygamber'in yüzüne doğru savurmuştu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Evet iddia ediyorum ki Allah onu diriltecek ve seni de şu andaki halinle diriltecek daha sonra da seni cehenneme atacak demişti. Aşağıdaki ayetler beye hitabeninmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir.